Nikolay Vasilievich Gogol Fayton Seslendiren Akın Altan Süvari alayının gelip yerleşmesinden sonra B kasabasının da neşesi yerine geldi. O zamana dek insanın sıkıntıdan patladığı bir yerdi burası. Üzerine dizildikleri sokağa ekşi bir suratla süzen alçacık evlerine şöyle bir göz atacak olsanız, kağıt oyununda kaybettiğiniz ya da büyük bir münasebetsizlik yaptığınız zamanlardakine benzer bir tatsızlık hissederdiniz. Keyfiniz kaçardı. Yağmurdan sıvaları yer yer döküldüğü için evlerin duvarları alaca bulaca bir görünümdeydi. Damlar derseniz hemen bütün güney kentlerimizde olduğu gibi saz kaplıydı. Belediye başkanının emriyle daha güzel bir görüntü adına epey zaman önce bahçelerdeki bütün ağaçlar kesilmişti. Sokaklarda incin top oynardı. Yalnız bazen üzerini kaplayan bir karış tozdan yastık gibi yumuşacık olmuş yolda bir horozun karşıdan karşıya geçtiği görülürdü. Birazcık yağmurla yollar bataklığa dönüşürdü. O zamanda belediye başkanının Fransızlar adını verdiği semiz domuzlar doldururdu buraları. Zaman zaman başlarını çamur banyolarından kaldırıp ciddi bir yüz ifadesiyle öyle bir böğürürlerdi ki Fransızlar, Yakınlardan geçmekte olan bir araba varsa, sürücüsü atlarını kamçılayıp, ne olur ne olmaz diye bir an önce oralardan uzaklaşmanın yoluna bakardı. Aslında pek sık rastlanmazdı B sokaklarında arabaya. 40 yılda bir görülürdü. Üzerinde nankinişi sarı bir redingot, yaylıdan bozma arabasına yığılı un çuvallarının üzerine kurulmuş... Sekizon köylüsü olan küçük bir toprak sahibinin peşinden bir detay koşturan doğru bir kısrağı kırbaçlayarak geçip gittiği, kasabada pazar kurulan meydanın bile alabildiğine hüzünlü bir görünümü vardı. Terzinin evi örneğin aptal aptal bakardı sanki meydana. Çünkü cephesi değil, köşesi dönüktü pazar yerine. Onun karşısında on beş yıldır bitirilmeyi bekleyen iki pencereli taş bir yapı, onun bitişiğinde ise... Belediye başkanının henüz öyle uykusuna yatma ya da geceleri uyumadan önce bir bardak bektaşiyi üzümü şurubu içme alışkanlığının olmadığı gençlik günlerinde başkalarına da örnek olsun diye zamanın modasına uygun olarak diktirdiği kirli, boz bir renge boyanmış tahta çitler vardı. Kasabadaki geri kalan bütün yapılar uyduruktu. Alanının orta yerinde zavallı birkaç tezgah vardı. Bir sopaya geçirilmiş sekiz on simit, kırmızı başörtülü bir kadın, bir çuval sabun, birkaç kilo acı badem, biraz tüfek saçması, birkaç top pamuklu kumaşla hemen oracıktaki kapının önünde çivi oynayan iki tezgahtar pazar yerinin değişmez görüntüsünü oluştururdu. Ama süvari alayının gelip yerleşmesiyle bu taşra kasabasında her şey değişti. Sokaklar renklendi, canlandı, hareketlendi, bambaşka bir görünüme büründü. Alçacık damlı, çerden çöpten evler için önlerinden çevik adımlarla geçip giden başı sorguçlu, boylu poslu subaylar alışıldık görüntüleri oluşturmaya başladı. Genellikle birkaç arkadaş toplanmak içindi subayların bu gidip gelişleri. Toplanıp ya askerlik mesleğinden ya hangi marka tütününün daha kaliteli olduğundan konuşurlar ya da droşkisine kılıç çekerlerdi. Dışarıdan kimsenin eline geçmediği ve hep kışla içinde elden ele dolaştığı için buna alayın droşkisi dense yeriydi. Çünkü bugün binbaşı keyfini sürüyorsa eğer, yarın bir bakmışsınız üst teğmenin tavlasına çekilmiş duruyor, bir hafta on gün sonraysa yeniden binbaşının eline geçmiş, Emirleri yağlayıp parlatıyor. Evleri birbirinden ayıran çitlerin üzeri güneş altında silme asker şapkası dolu olurdu. Kapı içlerinde ise boz asker kaputları görülürdü. Hemen her köşe başında bıyıkları ayakkabı fırçasına andırır bir askere rastlamak mümkündü. Bu bıyıklar sözün gerçek anlamıyla her yerdeydi. Elinde sepetiyle pazarda dolaşan tek bir kadın yoktu ki omuzlarının hemen gerisinde bir bıyık olmasın. Kasaba sosyetesini de canlandırdı subayların buraya gelişi. Aslında sosyeteyi oluşturan yalnızca iki kişiydi. Biri bir zangocun karısıyla aynı evi paylaşan yargıç, öbürü ise belediye başkanı. Aklı başında bir adamdı belediye başkanı ama bütün gün uyurdu. Sabahtan akşama dek uyur, akşamdan sabaha dek yine uyurdu. Tugay komutanlığı karargahının taşınmasıyla B'deki toplumsal hayat büsbütün canlandı. Hareketlendi, çeşitlendi. Herkesin neredeyse varlıklarını unutmaya başladığı taşra soyluları, ki kafaları tarladaki ürün, hanımın sonu gelmez istekleri, tavşanları ve benzeriyle karışıktır, hem subay efendileri görmek, hem de onlarla artık hayal meyal hatırlayabildikleri değişik kağıt oyunları oynamak için sık sık kasabayı şereflendirir oldular. Ne için olduğunu şimdi anımsayamıyorum. Bir gün Tugay komutanı büyük bir yemek verdi. Aman ne hazırlıklar yapıldı yemek için, ne hazırlıklar. Mutfaktaki bıçakların şakırtısı kentin ta nerelerinden duyuldu. Pazarda yiyecek adına satılan her şey bu yemek için toparlandığından, yargıçla zangocun karısı kara buğday feltesiyle nişasta tatlısına talim etmek zorunda kaldılar. Generalin fazla büyük sayılmayacak avlusu her soydan, her boydan çeşit çeşit arabayla doldu. Çağrılılar hep erkekti. Garnizondaki subaylarla çevrede çiftlikleri olan taşra soyluları. Çiftlik sahipleri içinde en dikkat çekici olansa B bölgesinin en önemli aristokratlarından Pifagor Pisagoroviç Çertokutski idi. Seçimlerde sesi en çok çıkanlardan biri olan Pifagor Pisagoroviç, generalin yemeğine de çok afilli bir arabayla gelmişti. Kendisi eskiden gezici bir süvari alayının en gözde subaylarından biriydi. En azından alayları nereye uğrarsa orada düzenlenen hemen her baloda boy gösterirdi. Yine de en iyisi bu konunun Tambo ve bir eyaletlerinin genç kızlarına sorulmasıdır. Aslında şu tatsız diye nitelendirilen olaylardan biri nedeniyle askerlikten ayrılmak zorunda kalmamış olsaydı, kendisi büyük olasılıkla başka eyaletlerde de büyükün sahibi olacaktı. Birine tokat mı atmıştı yoksa kendisi mi birinden tokat yemişti, geçmiş gün tam anımsayamıyorum, şu var ki sonuçta ordudan ayrılması istendi. Ancak o bunu hiç umursamadı. Askeri üniformaya andırır yüksek belli fraklar giymeyi, çizmelerine mahmuz takmayı ve bıyık bırakmayı sürdürdü. Yoksa çevredeki soyluların kendisinin süvari değil de piyade sınıfından olduğunu sanabileceklerinden çekiniyordu. Hiç mi hiç hoşlanmazdı piyadelerden ve onları bitli piyade ve benzeri gibi aşağılayıcı adlarla anardı. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, yoksulu, varlıklısıyla, şişman çiftlik sahipleriyle civardaki tüm Rus ahalisinin Biriçka, Kolyaska, Tarantas, Taratayka gibi aklı hayale gelmedik çeşit çeşit arabalarla akın ettikleri büyük panayırları hiç kaçırmazdı. Bir süvari alayının kokusunu almaya görsün, subaylarla ahbaplık etmek için anında orada biterdi. Subayların hayranlık dolu bakışları altında hafif yaylı arabasından ustaca sıçrar ve inanılmaz bir hızla hepsiyle arkadaşolu verirdi. Geçen seçimlerde soylulara kuş sütü eksik bir yemek vermiş ve kendisini başkan seçerlerse işi tıkırında olmayan soylu kalmayacağını söylemişti. Kısacası bütün yaşamı tam bir taşla soylusu yaşamıydı. 200 canla birkaç bin ruble nakit parayı çeyiz olarak getiren pek güzel bir kızla evlenmişti. Nakit para büyük bir hızla harcandı ve yerini gerçekten çok güzel, altı atla, altın yaldızlı kapı kilitleri, evcil bir maymun ve Fransız bir vekil harç aldı. Öte yandan karısına ait 200 canın üstüne 200 canda kendisi koyarak bunu bir takım ticari operasyonlar için güvence olarak gösterdi. Kısacası tam olması gerektiği gibi bir çiftlik sahibiydi. Hatırı sayılır bir çiftlik sahibi. Generalin yemeğinde başka birkaç çiftlik sahibi daha vardı. Ama onlardan söz etmeye değmez. Öbür çağrılıların tümü alayın subaylarıydı. Bunlar içinde iki de karargah subayı vardı. Bir albayla oldukça şişman bir binbaşı. Generalde boylu, poslu, yapılı, pehlivan gibi bir adamdı. Emrindeki subayların da dediği gibi iyi bir üsttü. Kalın, tok, etkili bir sesle konuşurdu. Şölen gerçekten göz kamaştırıcıydı. Boy boy mersin balıkları, çığa balığı, avetleri, toylar, bıldırcınlar, keklikler, kuşkonmazlar, mantarlar, aşçı başının dünden beri gözünü kırpmadığının açık kanıtıydı. Ayrıca dörtte asker ellerinde bıçaklarla, sabaha kadar jöleli yiyeceklerle, kıyma, köfte hazırlanması gibi işlerde aşçıya yardım etmişlerdi. Şişeler de bitip tükenecek gibi değildi. Uzun boyunlu lafifte şişeleriyle tıknaz madera şişeleri, Harika bir yaz günü, ardına kadar açık pencereler, masada içleri buz dolu tabaklar, subay efendilerin fraklarının çözülmüş en alt düğmesi ve buradan dışarı fırlayan plastronlar, daha çok generalin sesinin baskın olduğu çapraz konuşmalar, dolup boşalan şampanya kadehleri. Her şey birbirini okşuyordu. Yemekten sonra midelerinde hoş bir ağırlık, pipolarını, çubuklarını tüttürüp ellerinde kahve fincanlarıyla kapı önüne sundurmaya çıktılar. Generalin, albayın, hatta binbaşının ceketlerinin bütün düğmeleri çözüktü. Öylesine ki, ipekli kumaştan soylu pantolon askıları bile hafiften görülebiliyordu. Ama öbür subay efendiler, saygı kurallarına tam uyarak, son üç düğmede içinde bütün düğmelerini ilikli tutuyorlardı. General, becerikli, hoş bir delikanlı olan yaverine dönerek, ''Şimdi tam zamanı.'' dedi. ''Söyleyiver de şu benim doğru kısrağı buraya getirsinler. Sizler de alıcı gözüyle bir bakın beyler.'' General burada piposundan bir nefes çekip dumanı salı verdi. Aslında henüz fazla özenli bir bakım görmedi. Bu lanet kasabada doğru dürüst bir ahır bile yok. ''Fakat puf, puf at diye ben buna derim. Ne kadar zamandır puf, puf, siz de puf.'' ''Ekselansları bu at.'' Soruyu Chartokutski sormuştu. Eee puf puf çok olmadı. 2 yıl önce haradan almıştım. Ekselansları eğitilmiş mi aldılar hayvanı yoksa burada mı eğitildi? Genel piposuna asılarak puf puf puf burada dedi ve bir duman bulutunun ardında tümden yitip gitti. Bu arada tavladan birer fırladı nal sesleri duyuldu. Derken beyaz gömlekli kocaman kara bıyıklı bir başka er daha göründü ve ürkmüş doğru bir kısrağı dizginlerinden çekip getirdi. Hayvan birden huylanınca başını öyle sert bir şekilde havaya kaldırdı ki az kalsın kara bıyıklı eri bıyıklarıyla birlikte havalandırı verecekti. Agrefena Hayvan birden huylanınca başını öyle sert bir şekilde havaya kaldırdı ki az kalsın kara bıyıklı eri bıyıklarıyla birlikte havalandırı verecekti ''Agrefena Ivanovna dedi er. Atı kapı eşiğinde birikmiş subaylara doğru güderken. Agrefena İvanovna'ydı kısrağın adı. Bütün güzel güneyli kızlar gibi güçlü, sağlıklı, yabanıldı. Sundurmaya iyice yaklaştı. Nallarını birkaç kez güm güm diye ahşap eşiğe vurdu. General piposunu bırakıp keyifle Agrefena Ivanovna'yı seyretmeye daldı. Albay sundurmadan inip avcıyla Agrefena Ivanovna'nın yüzünü sıvazladı. Binbaşı da yanına gidip Agrefena'nın bacağını okşadı. Öbür çağrıldılar da hayranlıkla dillerini şaklattılar. Çartakutski sofadan inip Agrefena Ivanovna'nın arkasına geçti. Asker, bir yandan atı dizgininden tutarken, bir yandan esas duruşa geçti. Kımıldamadan karşısındaki subayların gözlerinin içine bakıyordu. Sanki üzerlerine verecekmiş gibiydi. ''Çok, çok güzel bir at'' dedi Çertokutski. ''Çelimli, endamlı. İzninizle sorabilir miyim ekselansları? Acaba yürüyüşü nasıl?'' ''Öyle harika bir sekişi var ki...'' Yalnız şu sağlık memuru olacak aptal saçma sapan bir takım haplar verdi. İki gündür aksırıp duruyor hayvancaz. Çok, çok güzel bir hayvan. Acaba ekselanslarının bu güzel hayvana uygun bir arabaları da var mıydı? İyi de bu yük hayvanı değil ki. Elbette ekselansları, nasıl bilmem. Benim merak ettiğim, ekselanslarının öbür atlarına uygun bir arabalarının olup olmadığı. Doğrusu arabadan yana fazla varlıklı olduğumu söyleyemem. İtiraf etmeliyim ki şu yeni çıkan hafif gezi arabalarından bir tane almak istiyorum. Petersburg'daki kardeşime de durumu yazdım. Ama bilmem ki gönderebilir mi oradan buraya? Albay, bana kalırsa ekselansları, dedi. Hafif gezi arabalarının en iyileri Viyana'da satılıyor. Çok, çok haklısınız. Puf, puf, puf. Ben Deniz'in ekselansları, gerçek Viyana işi harika bir arabam var. Hangisi? Hangisi? ''Buraya geldiğiniz araba mı?'' ''Hayır efendim. Bu gündelik işlerde kullandığım arabadır. Öbürü, Viyana işi olansa nasıl söylemeli, tüy gibi hafiftir. Hatta ekselanslarının yüksek müsaadeleriyle diyebilirim ki, dadınız sizi beşikte sallıyor sanırsınız o arabadayken.'' ''Baya rahat desenize.'' ''Rahatta ne kelime. Yastıklar, yaylar gözünüze alamazsınız. Araba değil, sanki bir tablo. Ne güzel.'' Bir de pratik ki, yani böylesini görmedim desem, excelansları bana inanın. Ben deniz ordudayken çekmecelerine on şişe rom, sekiz kilo tütün, ayrıca altı takım üniforma, iç çamaşırları ve iki çubuk, ki uzunluklarını ekselanslarına nasıl arz edebilirim bilemiyorum, bağışlamanıza sığınarak efendim, inanın Tenya gibiydiler. Hele ceplerine koca bir öküzü tıkabilirdiniz. Ne güzel. Tam dört bin ruble ödedim ekselansları bu arabayı için. Anlattığınız özelliklere göre iyi bir fiyata almış gibisiniz. İlk sahibi siz miydiniz acaba arabanın? Hayır ekselansları, bir rastlantı sonucu oldu her şey. Çocukluk arkadaşlarımdan birinin de araba, harika bir insandı. Eminim siz de çok iyi anlaşırdınız kendisiyle. Benim senin diye bir şey yoktu aramızda, kardeş gibiydik. Kendisinden bir kağıt oyununda kazanmıştım arabayı. ''Ekselansları yarın öğle yemeğini bendenizde yemek lütfunda bulunurlarsa arabayı da görmüş olurlardı.'' ''Bilmem ki ne desem, tek başıma pek uygun olmaz sanki e, ama izniniz olursa subay arkadaşlarla birlikte.'' ''Ne demek ekselansları? Değerli subay arkadaşlar, sizleri evimde ağırlamak bana büyük onur verecektir.'' Albay, binbaşı ve öbür subaylar saygıyla eğilip teşekkürlerini belirttiler. ''Aslında benim görüşüm o ki ekselansları bir şey alınacaksa en iyisi alınmalı. Zira kötü bir şeye verdiğiniz para boşa gitmiş demektir. Örneğin ben yarın çiftliğimi onurlandırdığınızda size çiftlik işleriyle ilgili olarak edindiğim kimi şeyleri de göstermeyi düşünüyorum.'' General ona baktı ve ağzından puf diye bir duman bulutu saldı. Çertokutski, subay efendileri evine davet ettiği için çok mutluydu.'' Aşçıya ısmarlayacağı ciğer ezmesini, öbür yemekleri, salçaları, sosları şimdiden düşünüp mutlulukla gülümsedi. Subay efendilerin de Çertokutski ile samimiyetleri bir kat daha artmış gibiydi. Bu onların bakışlarından ve hafif bir selamı andıran belli belirsiz beden hareketlerinden anlaşılıyordu. Çertokutski'nin konuşması hareketleri iyiden iyiye rahatlamış, sesi de duyduğu mutlulukla iyice şerbetlenmişti. Excelansları böylece evin hanımıyla da tanışma fırsatı bulacaklar diye ayrıca mutlu oluyorum. Genel bıyıklarını sıvazlayarak benim için de mutluluk olacak bu dedi. Çertok yarınki yemekle ilgili hazırlıklara girişmek için hemen evinin yolunu tutmak niyetindeydi. Hatta bunun için şapkasını bile eline almıştı ama nasıl olduysa oldu, generalin evinde bir süre daha kaldı. Bu arada salonun değişik yerlerine oyun masaları yerleştirildi ve subaylar vist oynamak üzere dörder dörder masalarda yerlerini aldılar. Derken mumlar getirildi. Kertokutski uzunca bir süre kararsız kaldı Vist masasına oturup oyun oynamakta ama subayların ısrarlı davetlerini geri çevirmenin incelik kurallarına uygun düşmeyeceğini düşünerek oyuna oturdu. Oturmasıyla birlikte önünde bir punç bardağı bittiğini gördü ve dalgınlıkla bardağı alıp bir dikişte içti. İlk elin sonunda önünde yeni bir punç bardağı gördü. Dalgınlıkla onu da bir dikişte içip bitirmeden önce ''Ah baylar benim artık gerçekten gitmem gerek'' dedi. Dedi ama bu arada yeni oyunda başlamış bulunuyordu. Bu arada salonun değişik köşelerine serpilmiş grupların konuşmaları da iyice özelleşmiş, dağınık bir hal almıştı. Kağıt oynayanlar pek konuşmuyorlardı ama oyuna katılmayıp divanlarda oturanlar kendi aralarında bir söyleşi tutturmuş gidiyorlardı. Bir köşede bir kurmay yüzbaşı, böğrünün altına rahat etmek için bir yastık sokuşturmuş, dişlerinin arasında piposu, kendisini dikkatle dinleyen küçük bir kalabalığa, tatlı tatlı aşk maceralarını anlatıyordu. Kısacık kollarının ucundaki elleri iki iri patatese benzeyen, son derece şişman bir çiftlik sahibi, yumuşak, tatlı bir bakışla yüzbaşıyı dinliyor, arada bir kısacık kolunu geniş sırtına doğru atıp tabakasını çıkarmaya uğraşıyordu. Başka bir köşedeki bir grupsa, süvari birliklerinin eğitimi konusunda ateşli bir tartışmaya tutuşmuştu. Bu arada iki kez yanlışlıkla kız yerine vale oynayan Çertokutski, oturduğu yerden, Hangi yıldı, hangi alay gibi çoğu kez konuyla ilgisi olmayan sorularla bu konuşmaya da katılmaktan geri durmuyordu. Sonunda akşam yemeğine birkaç dakika kala Vist oynayanlar masalarından kalktılar. Her ne kadar oyun bitmiş gibi görünüyorsa da kafalarının hala az önceki partilerde olduğu belliydi. Çünkü bir süre daha heyecanla oyunlar tartışıldı. Çertokutski oyunda çok kazandığını iyi anımsıyordu. Ama masadan hiçbir şey almadan kalktı. Masadan kalktıktan sonra uzunca bir süre masanın başında cebinde mendili olmayan bir adam gibi öylece durgun, şaşkın kaldı. Bu arada yemek servisi başladı. Doğaldır ki şaraptan yana hiç eksiği yoktu masanın ve Çertokutski de elinde olmadan kendine şarap doldurdu durdu. Çünkü nereye uzansa eline şişe geliyordu. Konuşmalar uzadıkça uzadı, aslında pek tutarlı şeyler konuşulduğu da yoktu. 1812 Savaşı'na katılmış yaşlı bir çiftlik sahibi o dönem hiç olmamış bir çarpışmadan söz etti ve sonra nedense bir sürahinin kapağını pasların içine daldırdı. Kısacası dağılmaya başladıklarında saat sabahın üçünü bulmuştu ve arabacılardan kimi efendilerini bohça gibi salla sırt edip arabalara atmak zorunda kaldılar. Çertokutski de bütün o soylu havasına karşın arabasında otururken öyle yerden selamlar veriyor, başını o kadar ileri geri oynatıyordu ki evine geldiğinde bıyıklarına incecik iki tel dereotu takıldığının farkında bile değildi. Evde herkes derin uykulardaydı. Arabacı güçlükle uşağı bulup efendisini ona teslim etti. Uşak salondan geçirdiği efendisini yatak odasına götürmesi için oda hizmetçisine aktardı. Çertokutski, kızın yanı sıra iyi kötü yürüyüp yatak odasına girdi ve kar gibi geceliğiyle yatakta melekler gibi uyumakta olan genç, güzel karısının yanına uzanmak için kendini yatağa attı. Çertokutski'nin yatakta yarattığı sarsıntı genç kadını uyandırdı. Uyanan kadın gerindi, uzun kirpiklerini kaldırdı, gözlerini ard arda üç kez kırpıştırdı, sonra da iyice açıp yarı kızgın, yarı gülümser kocasına baktı. Ama bu kez kocasının kendisini kesinlikle okşayamayacağını anlayınca can sıkıntısıyla öbür yanına döndü. Tazecik yanağını kolunun üstüne korkomazda yeniden uykuya daldı. Genç kadın uyanıp da horlayan kocasının yanından kalktığında köylük yer için zaman hiç de erken sayılmazdı. Kocasının eve sabah dörde doğru geldiğini anımsayınca uyandırmaya kıyamadı. Çerto Kutski'nin Petersburg'dan getirdiği terliklerini giydi. Başından aşağı bir su gibi dökülen beyaz sabahlığını üzerine geçirip giyinme odasına gitti. Tıpkı kendisi gibi taptaze sularla yıkandı, tuvalet masasına geçti. Aynada kendine iki kez göz atınca bugün hiç de fena olmadığını anladı. İlk bakışta o kadar önemli gibi görünmeyen bu durum, aynanın karşısında fazladan iki saat oturmasına neden oldu. Sonunda çok güzel giyinmiş, süslenmiş olarak hava almak için bahçeye çıktı. Hava da havaydı hani. Yaz günleri ancak güneyde görülebilecek enfes havalardandı. Vakit öğleye yaklaştığı için iyice yükselen güneşin yakıcı ışıkları altında çiçekler bir kat daha güzel kokarken koyu gölgeli ağaçlıklı yolda dolaşmak insanı serinletiyordu. Evin güzel hanımı saatin 12'yi bulmasına karşın kocasının hala uyumakta olduğunu unutup gitmişti. Bahçenin hemen arkasındaki ahırda öğle uykusuna yatmış olan iki arabacıyla bir uşağın horultuları da bulunduğu yere kadar geliyordu. Ama o hep iki yanı sık ağaçlarla kaplı yolda oturdu ve oradan dalgın dalgın bozkura uzanan ıssız büyük yola baktı durdu. Derken birden uzaklarda bir toz bulutunun ağırdığını gördü. Gözlerini dikip dikkatle baktı. Evet çok sayıda araba o yana doğru gelmekteydi. En önde iki kişilik, üstü açık, hafif bir yaylı araba vardı. Arabada da kocaman apoletleri güneşte pırıl pırıl yanan generalle albay oturuyorlardı. Bunu izleyen dört kişilik arabada ise binbaşı, generalin yaveri ve onların karşısında iki subay oturuyordu. Sonra alayın ünlü arabası geliyordu. Yeni sahibi şişman binbaşıydı ünlü arabanın. Alay arabasını içinde beş subay bulunan bir bonvoyaj izliyordu. Beşinci subay öbürlerinin dizine oturmuştu. En geride ise çok hoş doru ve demir kırı üç at üzerinde üç subay vardı. ''Sakın bize geliyor olmasın bunlar?'' diye düşündü ev sahibi hanım. ''Ah tanrım işte köprüye doğru döndüler.'' Bir çığlık kopardı, ellerini çırptı. Çiçek tahları arasından koşarak evin yolunu tuttu. Kocası hala ölü gibi uyuyordu. Kollarından tutup sarsarak ''Kalk kalk hemen kalk'' diye bağırdı kocasına. Hah, dedi Çartokutski gözlerini açmadan gerinerek Hemen kalkmalısın bir tanem konuklarımız var. Konuk mu? Ne konu?'' dedi evin beyi ve yüzünü annesinin karnına sürterek meme başını arayan bir buzağı gibi tatlı şımarık bir inilti kopardı. Şekerim Allah rızası için hemen kalk. Yanında subaylarıyla general geliyor. Ah tanrım şuraya bak. Bu yığına da iki tel deri otu takılmış. General mi dedin? E demek yola çıkmış bile. ''Niye kimse uyandırmadı beni? Yemek hazırlıkları tamam mı?'' ''Ne yemeği?'' ''Ne demek ne yemeği? Söylememiş miydim?'' ''Kim?'' ''Sen mi?'' ''Sen dün sabahın dördünde geldin. Sorular sordum sana, konuşmaya çalıştım ama tek kelime söylemedin. Bütün gece uykusuz kaldığın için sabah seni uyandırmaya da kıyamadım bir tanem.'' Bu son sözleri gevşek, cilveli bir edayla baygın baygın söylemişti. Çertokutski gözlerini belerterek bir süre vurgun yemiş gibi kımıltısız kaldı yattığı yerde. Sonra ayıbı mayıbı bir yana bırakarak don gömlek, yay gibi fırladı yataktan. ''Ah eşek kafam!'' dedi. Parmaklarıyla alnına vurarak yemeğe çağırmıştım kendilerini. ''Şimdi ne yapacağız? Neredeler şu anda?'' ''Uzakta olsalardı bari.'' E, ''Bilmiyorum, sanırım gelmek üzereler.'' ''Bir tanem, sen hiç ortada görünme.'' ''Ey, kimse yok mu orada?'' ''Gelsene kız.'' Ne korkuyorsun? Kulağını aç. Subaylar gelecek az sonra. Onlara beyin evde olmadığını söyleyeceksin. Sabah erkenden çıkıp gitti de, yanından önce de gelmez de. Bütün hizmetçileri uşakları uyar. Daha duruyor. Fırlasana salak! Bunları söyleyen evin beyi hemen rökleşemdurunu giydi ve gizlenmek için en uygun yer olduğunu düşündüğü samanlığın bitişiğindeki arabalığın yolunu tuttu. Ama tam samanlığın önüne geldiğinde kendisini burada da görebileceklerini düşünerek en iyisi şurası diyerek kapısı açık arabalıkta duran Fayto'nun içine attı kendini. Ardından kapıyı kapattı. Muşambanın altına gizlenip Fayto'nun körüğünü örttü. Sabahlığının içine büzülüp ölü gibi kımıltısız öylece kaldı. Bu arada subaylar da ile arabalarıyla gelip kapıya dayanmışlardı. İlk general indi yaylı arabadan, silkinip kendine çeki düzen verdi. Ardından albay atladı, şapkasının tüyünü düzeltti. Sonra koltuğunun altında kılıcı şişman binbaşı indi arabasından. Ardından Bomboyaj'daki teymenler de onların dizlerinde oturmakta olan az teymenlerden oluşan hepsi de incecik genç subaylar ekibi indiler arabalarından. En sonda at üstündeki subaylar indiler atlarından. Konukları karşılayan uşak: Efendi evde yok dedi. ''Nasıl yok?'' dedi general. ''Ama yemeğe gelecektir herhalde. Yok gelmeyecek. Yarından önce gelmez. Yarın bu zamanlara ancak.'' ''Allah Allah böyle şey olur mu yahu?'' Albay gülerek ''Şaka bu herhalde'' dedi. ''Canım böyle şey olur mu?'' dedi general can sıkıntısıyla. ''Madem işin var ne diye davet ediyorsun insanları? Bir insan nasıl olur da böyle bir şey yapar anlamak mümkün değil efendim'' dedi genç subaylardan biri. ''Aslarıyla konuşurken hep yaptığı gibi...'' ''He?'' dedi general. ''İnsan nasıl olur da böyle bir şey yapabilir?'' diyordum ekselansları. ''Canım elbette bir terslik çıktıysa haber verirsin ya da hiç çağırmazsın insanları.'' ''Yapacak bir şey yok ekselansları, galiba geri dönmemiz gerekiyor.'' ''Evet, herhalde öyle yapacağız. Yalnız bir dakika, bari faytonunu görseydik şunun. Herhalde faytonunu dağılıp götürmedi yanında. ''Hey, kimse yok mu orada?'' Gelsen evlat buraya.'' ''Buyursunlar efendimiz.'' Seissin sen herhalde.'' ''Seizim ekselansları.'' ''Efendinin yeni aldığı faytonu göstersene bize.'' ''Emredersiniz efendimiz.'' ''Şöyle buyurun, arabalığa.'' General ve subayları arabalığa doğru yürüdüler. ''İşte efendim, yalnız burası alacak karanlık biraz. Az itiyim de aydınlığa çıksın fayton.'' Ya ya böyle de iyi.'' General ve subayları faytonun çevresinde dolaştılar, tekerlekleri, yayları dikkatle incelediler. Hiçbir özelliği yok, sıradan bir fayton bu, dedi general. Sıradan ki nasıl sıradan? dedi albay. Bence excelansları, dedi genç subaylardan biri, kesinlikle dört bin ruble etmez bu araba. He? Dört bin ruble etmez diyorum excelansları fayton için. Ne dördü yahu yarısı bile etmez. Hiçbir özelliği yok bu arabanın. Ama içine kuş kondurmuşlarsa onu bilmem. Açsana ahbap şunun körüğünü, muşambasını. Körükle muşambanın açılmasıyla birlikte sabahlığının içinde iki büklüm büzülmüş Çertokutski çıkıverdi ortaya. General tam bir şaşkınlıkla, ''Siz burada ha?'' dedi. Sonra da ''Çağ!'' diye Fayton'un kapısını çarpıp, muşambayı ve körüğü Çertokutski'nin üzerine geri çekerek subaylarıyla birlikte çıkıp gitti. Son.